Namaz kılınması mekruh olan yerler neresidir, nerelerdir diye bir soru aracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz kılınan yerin tabii ki temiz olması gerekiyor. Evet. Çünkü hem elbisemizin, efendim hem namaz kılacağımız mekanın, secde edeceğimiz yerin ve bedenimizin temiz olması gerekiyor. Bu sebepledir ki, e, kirli olan yerlerde, temiz olmayan yerlerde namaz kılmak mekrutdur. E, ne gibi mesela, işte diyelim ki hani abdest aldığımız yerde e, namaz kılarsak mekruh olur. Veya e, ne bileyim e, hijyen kuralları, temizlik kurallarına riayet edilmeyen bir yerde namaz kılarsak mekruh olur. E, çünkü namaz huzuru kalple, kalp huzuruyla kılınması evet. gerekir huzurumuzu, huşuğumuzu engelleyecek herhangi bir davranışta bulunmak veya böyle bir mekanda namaz kılmak mekruh olur. Evet.